Zalim yapacağı zülhü idemine kalacağını zannetmesin. Mutlaka bir gün önüne çıkacak. Nasıl ki Firavun denizde karı gibi kendi zulmüyle karı olacaktır. Aşıklar da, sadıklar da güzel salih amelleri bunlara Nuh'un gemisi bir icat verecektir. Gör, Yakub Aleyhisselam, 30 sene sonra 3 aydık yoldan Yusuf'un kokusunu aldığı gibi mümin aşık sadıkları da Cenab-ı Hak Celleve Tekaddes Hazretleri'nin Bahri ve salıdaki kokusunu alınışlarların. Allah Şemî-i Muhammed'i burnundan çıkartılsın. Amin. O kokuyu daima genç ve teclan